Teknolojinin Karanlık Yüzü sayfasından hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Merhaba. Bugün programımızda bir değişiklik yaptık. Müthiş bir değişiklik. Bir konuğumuz var. Hem de hepinizin tanıdığı biri Sayın Naim Dilmener. Hoş merhaba geldiniz. Merhaba Merhaba. Merhaba. Şimdi biz e, Naim'le daha önceden yaşamış olduğu problemler var mı acaba bu e, karanlık yüzü tarafıyla teknolojinin onu konuşacağız. E, problemlerini de dinledikten sonra Murat da belki çözümler yaratmaya çalışacak. Seni dinliyoruz. Ee, ya evet teknolojiyi kullanan biriyim ama öyle e, hani teknoloji hat safhada düşkün biri de değilim. E, hani işte dergileri alayım, gazeteleri alayım. Her yeni çıkanı hemen illa gidip ertesi gün alıp onu deneyeyim diye değil. Fakat e, yine de e, gündelik yaşamı çok kolaylaştıran e, teknolojilere ben de herkes gibi düşkünüm. Özellikle bilgisayar ve cep telefonu. E, çok somut bir problem çıkmadı karşıma fakat yine de var elbette cep telefonunu ya da bilgisayarı değiştirdiğimizde karşımıza çıkan ilk problem kullanmaya alıştığımız alet gibi bir alet olmasını istiyoruz yeni aldığımızın da. Diyelim ki yeni gelen bir bilgisayarda eskiden hangi programlarınız varsa onların olmasını istiyorsunuz. Bu da karşınıza bütün o programların yeniden install edilme. Meşburiyetini getiriyor e, datalar bir şekilde çok çabuk transfer ediliyor da e, installların bir kısmı sizin oluyor dolayısıyla siz makinenizi açıp ya da zaten kapatmamışsınızdır hep açıktır e, makinenizde işte şuna bakayım buna bakayım dediğinizde bir bakıyorsunuz ki o programın yerinde yerler istiyor yerler. E, bu sefer de şey telaşına düşüyorsunuz. Çünkü bu teknolojiyi türlü yerlerden satın alıyorsunuz artık eskisi gibi değil çoğunda net üzerinden satın alıyoruz ve bu arada size net üzerinden bir takım şifreler bir takım kullanıcı adları gönderilmiş oluyor ya da işte production key dedikleri şeyler gönderilmiş oluyor onları tek tek aramak bulmak durumunda kalıyorsunuz ve ben her zamanda çoğunluğunu bulamadım. Bunun sonucunda da ya aynı ürünü diyelim ki bir DVD player programını ya da bir virüs tarama programını ya da başka tür bir programı. Aman ne yapayım zaten 19.95 dolar ya da 29.95 dolar <gülüyor> ben bunu şimdi girer baştan satın alırım deyip hakikaten de öyle yapıyorum. Girip baştan satın alıyorum yani bir bilgisayarı değiştirmek benim için yeni baştan.